terziden kaynaklı elbise de problem olsa istediğimiz gibi yapmadıysa yeniden yapması için tekrar para ödemek gerekir. Egoz bilâhi min shaytanir rajim. Bismillâhir rahmânir rahîm. Alhamdülillah. Böslat ve selamü ala Rasûlillah. ve sallam ve, ve bağdu. E, Tabi e, Suali aslında bir iki ayırmamızda fayda vardır çünkü e, bu detaya göre terzi ile olan muamelemize bir isim vereceğiz. Bu bir kira aktı mı yoksa bir sipariş aktı mı? Şayet kumaşını terzi kendisi üstlenmiş ise yani örneğin siz gidiyorsunuz terziye, bana işte elindeki şu kumaştan şu vasıflarda bir elbise dik demişseniz ve terzi de bunu kabul ederek bu tarzda bir akit yapmışsanız bu bir istisna yani sipariş aktı olarak karşımıza çıkar. Böylesi bir durumda eğer terzi sizin istediğiniz vasıflarda akitte konuşulduğu şekilde o ürünü yapmış olmazsa zaten e, işi veren kimsenin o ürünü almama hakkı olacaktır. <Gülüyor> e, ben e, istediğim gibi olmadı, tanımladığımız gibi olmadı diyerek e, bundan vazgeçmiş ve bir başka sipariş hakkı yapma durumları söz konusu olabilir. Yani soruyu eğer bu şekilde algılayacak olursak evet. ikinci bir talepte bulunma değil de o ürünü almama ikinci bir talepte bulunur. Terzi de kabul ederse yapar veyahut da yapmaz. Ama Hı. o ürün noktasında akli bozabilme yetkisi olacak eğer bu bir sipariş akli ise. Ama eğer kumaşı e, işveren kendisi terziye getirmiş, yani örneğin ben terziye gidiyorum... Kumaşı getiriyorum. Diyorum ki bana bu kumaştan şu vasıflarda bir gömlek dik veya bir cübbe dik, bir elbise dik demişsem, e, terziyle bu manada bir mukavelede bulunmuşsam buna fıkıh dilinde icara yani kira akli derler. Böylesi bir durumda eğer terzi işte onu e, benim vücuduma uygun bir şekilde keserken yanlışlıkla farklı kesse veya dikişini yanlışlıkla farklı bir şekilde bir dikiş yapsa, ve böylece benim talep ettiğim vasıflarda olmasa, aslında benim talep ettiğim derken akitte konuştuğumuz vasıflarda olmasa, e, çünkü karşı tarafa eğer ben bunu talebimi dillendirmemişsem, e, karşı tarafın burada bir suçu olmaz Ama dillendirdik, konuştuk, şu şu vasıflarda olacak dedik ama terzi kendinden kaynaklı bir hatadan dolayı e, o kumaşı yanlış kesse veya yanlış dikse, Böylesi bir durumda e, işveren olan, yani kumaş sahibi olan için iki şık söz konusudur. E, ya der ki e, bu kumaşımı sen zayi ettin, bu kumaşımı ziyane uğrattın. O yüzden bana bu kumaşım eğer misliyse piyasada aynısını bulma imkanımız varsa bana bunun gibi kumaşımı tekrardan geri iade et der. E, veyahut da eğer piyasada aynısını bulma imkanımız yoksa o zaman değeri neyse bu kumaşımın değerini bana ödeder. der. O Veyahut şu şekilde de yapma ihtimali olabilir. İkinci ışık olarak bu kumaşı işte gömleğe çevirdi veya cübbeye çevirdi. Neticede sen bana ait olan bir cübbeyi veya bana ait olan bir gömleği telef etmiş olacağın için bana gömlek ücreti veyahut da cübbe ücretini öde diyecek. Ama böylesi bir durumda ise terzilik ücretini de ödemesi gerekir. Bu ikinci çıktı Çünkü neticede o menfaatten faydalanmış oluyor. O yüzden burada en uygun olanı bu ikinci surette şu şekilde yapmasıdır. Eğer terziden kaynaklı kumaşta bir kesim hatası veya dikim hatası olmuşsa böylesi bir durumda icara aktif fesk olmuş. Yani biz, ben sana ücret ödemeyeceğim artı benim kumaşımı telef ettiğin için benim kumaşımı tekrardan bana tazmin etler. Ee, ve tazmin edildikten sonra, kumaşı aldıktan sonra isterse aynı terziyle yeni bir sipariş e, kira akli sözleşmesi yaparlar veyahut da o terziden çıkar yanındaki başka bir terziye girerek onunla da bir akit sözleşmesi yapabilir. Yani bu noktada e, ikinci kez ondan o işi talep etme meselesinde e, dediğimiz anlamda akdin ıstısna yani sipariş akli olması veyahut da icare yani kira akli olmasına göre şekillenecektir. Bilmem evet, ifade hocam. edebildim mi? Evet hocam. Bir diğer sorumuza da zekatla ilgili bir sorum olacaktı daha önceki senelerde altın almıştım nisap miktarının üstünde gramı vardı altınlar evde kayboldu üç dört yıl defalarca arandı ama bulunamadı daha sonra ben evlendim ve başka eve taşındım evlendikten birkaç ay sonra babamların evinden yeni taşındığım eve gelen çeyizlik poşetten çıktı altınlar annem o çeyizlik poşeti açıp havalandırıp tekrar topladım ve içinde altınlar yoktu dedi Sorum şu, hocam kaybolan yılların zekatını verecek mi? Evet. Ee, normal şartlarda bir malı zekatın talük edebilmesi için bu malda tam bir mülkiyetin olması gerekir. Hı -hı. Bu konu e, ulema arasında ittifakidir. Ancak tam mülkiyetin ne olduğu yönünde ise mezhepler arasında farklı görüşler vardır. E, bu noktada hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre tam bir mülkiyet o malın hem aidiyetine sahip olmak, yani mülkiyetine sahip olmak, hem de o mal kişinin elinde bulunmuş olması, yani ziliyet olması, hmm. dilediğinde o malda tasarruf yetkisine sahip olması, bu bağlamda kaybetmiş olduğu bir mal veyahut da birileri tarafından gasp edilmiş olan bir mal, e, malı dımar namıyla alınan e, anılan bir konu olarak karşımıza çıkar. Yani işte denize düşürdüğünüz veyahut da sahibi olmayan bir ormanda veya bir arazide gömdünüz ama yerini kaybettiniz. Veyahut da o mal e, kaçan bir maldı, sizden kaçtı gitti e, ve izine de ulaşamıyorsunuz. Böylesi bir durumda böyle bir malın zekatının olmayacağı Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş olarak karşımıza çıkar. Ancak e, bu noktada deniyor ki kişi eğer bu malı kendi mülkünde saklamış ve unutmuş ise... Yani kendisine ait bir tarlası vardı, bir bostanı vardı. Oraya bir yere gömdü ama sonradan yerini unuttu. Ya da evinde bir yere sakladı, sonradan yerini unuttu. Aradan belli bir zaman geçti, sonrasında bunu bulsa bu mal e, zekata tabi midir, değil midir? E, bu noktada meseleyi ikiye ayıralım. Eğer evinin bir bölümünde gizlemiş ve unutmuş ise... Bu mala zekata tabi olacağı ittifakidir. Bu konuda herhangi bir ihtilaftan da Hanefi mezhebinde özellikle bahsedilmemekte. Zira çünkü neticede kendi hiyazeti altında kendisine ait olan bir bölgededir. Ama sadece yerini kendisi unutmuştur. Böylesi bir durumda ne zaman bulursa geçmişe yönelik olarak da zekatlarını vermesi gerekecektir. Ama tarla gibi açık alanda bir yere gömmüş ama kendisine ait olan bir tarla. Veya bir bahçede yine kendisine ait olan bir bahçede gömmüş ama unutmuştur. Böylesi bir durumda bu mali dımar gibi değerlendirilir mi? Yoksa evindeki bir yere koymuş da unutmuş gibi mi değerlendirilir? Hmm. Bu konuda bedayü senayi sahibi ihtilaftan bahsediyor, görüş ayrılığından bahsediyor. Ama bununla beraber tercih edilen görüşün, İmam Erkâsani rahimehullah tercih edilen görüşün bunun da zekatının verilmesinin gerekliliğinden bahsediyor. O yüzden bu kardeşimizin ifadesinden anladığımız e, evinde bir yere saklanmış, daha sonradan yeri unutulmuş e, ve defalarca aramalarına rağmen bulunmamış. Ama sonrasında o mal yine kendilerine ait olan bir mülkten çıkmış, yani evinden çıkmış. Meseleyi bu şekilde baktığımız zaman e, anlatıldığı üzere, Kâhsani Rahimullah da ifade ettiği üzere kendi evinde, kendi mülkünde kaybettiği bir mal olarak bakılacağı için Bulduğu anda geçmişe yönelik de zekatını verecektir. Ama soruda sanki şöyle bir izlenim de var. Şimdi bu ifadeleri kullanırken hatırıma geldi. Annesinden bahsediyor herhalde. Evet. Defalarca oraya baktığı halde görememiş. İçini havalandırdı, yaptı, bulamadı diyor. Bulamadı. Sanki onu sonradan biri koymuş oraya gibi. Gibi sanki bu izlenimi de veriyor. Yani burada şöyle bir işlem varsa o malı birileri aldı, çaldı. Aradan belli bir zaman geçti. Sonrasından o kişi geldi, onu tekrardan bu mülke koydu. Meseleyi bu şekilde düşünürsek peki sonuç değişir mi? Meseleyi bu şekilde düşünürsek elbette sonuç değişecektir. Yani bir insanın bir malı vardı, o malı birileri tarafından alındı ve sizin o malı ispat etme yani bu bana aittir diyerek veya bu kişi benden çaldı diyerek, mahkeme yoluyla ispat ederek alacaklı duruma düşme imkanınız da yok ise bu mal da artık mülkünüzden bir nevi çıkmış gibidir, hmm. mali dımar gibi değerlendiriliyor. Her ne kadar aidiyeti size ait olsa da çünkü tasarruf yetkisi yoktur. Sonrasından o kişi pişman olup onu geri getirse de yeniden bir mal kazanılmış gibi değerlendirilerek geçmişe yönelik zekatlarını vermesine gerek yoktur. Yok. Ama kardeşimizin tabi bu ifadelerinden net olarak böyle olduğunu anlayamıyoruz. Ha. Çünkü bir şaibe var. Belki de annesi orayı kurcaladı, araştırdı ama gözünden, gözünden kaçmıştır. Yani bir ihtimaldir en azından diğer ihtimal. O yüzden böylesi lazım. bir durumda kişinin sanki kendi mülkünde sakladıp da unuttuğunu düşünürüz. Ve herkes de bunu unutmuş bulunamadığı olabilir. Bazen insanın gözünün önünde olduğu halde yani adeta gözüne battığı halde kişi görmeye de biliyor. E, bu manada basireti kapanmış olabiliyor. Sonradan bunu buldular, e, kendi mülkünde yitirdiği, kaybettiği bir mal gibi değerlendirilerek o zaman geçmişe yönelik de zekatının vermesinin gerekli olduğunu ifade etmemizde fayda vardır. Evet, yani bazen oluyor, telefonla konuşuyoruz, sonra telefon nerede diye evet. telefonu arıyoruz. İnsanın kafası karışabiliyor. Doğrudur. Ellerimi sabunla yıkayıp daha sonra abdest aldım, ağzıma sabunun aroma tadı geldi. Tabii daha sonra su boğazıma kadar gitmeden temiz suyla yıkadım ağzımı. Oruç bozulmuş mudur hocam? Yani bu soruyu daha net anlaşılır bir hale sokabilme adına şöyle diyebiliriz. Oruçlu olan bir kimsenin, bir nesnenin tadını hissetmiş olması orucuna engel midir? Evet. Şimdi tat dediğimiz olay kişinin diliyle algıladığı bir histir. Dil ise hariç olarak kabul edilen bir bölgedir. Yani dış olarak kabul edilen bir bölgedir oruç bağlamında bu sebepten baktığımızda dil ile hissedilen bir tat veyahut da işte sıcaklık veya soğukluk ki bu da deri ile hissedilir bu his e, normalde orucu bozan bir duygu e, bir olgu değildir. Çünkü oruç vücuda hariçten bir şeyin e, vasıl olması, girmesiyle bozulacaktır. Yani orucun tanımına baktığımız zaman yemekten, içmekten ve cinsel münasebetten kişinin tululü fecirden gurubu şems'e kadar yani fecrin doğumundan imsak vaktinden güneş batıncaya kadar akşam namazının vakti girinceye kadar bu bahsettiğimiz müftirattan kendisini alıkoymasıdır dediğimiz olay ise dil ile hissedileceği için bu orucu bozan bir durum değil. Şu kadar var ki bir insan keyfi olarak e, herhangi bir gerekçesi olmadan, meşru anlamda bir gerekçesi olmadan bir şeyin tadına bakması oruç noktasında mekruh olarak değerlendirilir. Yani orucu bozmasa da orucun mekruhları kısmından veya orucun mekruhları cümlesinden ele alınmıştır. Ama şer'i bir gerekçe olabilir. İşte örneğin bir annenin evladına mama yedirecek işte o mamanın e, sıcak veya soğuk olduğunu veyahut da sıcak soğuk belki eliyle de anlayabilir ama işte tadının nasıl olacağı e, veyahut da yine kitaplarımızda ifade ediyor, bir bayan çok aksi bir kocası var hmm. ona yemek hazırlayacak e, ama tuzluydu, tuzsuzdu bu konuda ciddi anlamda problem yapıp da e, evin huzurunu kaçıracak bir durum söz konusuysa, böylesi bir durumda o bayanın da yapmış olduğu yemeğin sadece tadına yani yutmamak kaydıyla hmm bunu hissetmesi ve daha sonradan tabii ağız temizliğini yaparak oradaki zerreciklerin vücuda girmemesini sağlamasının da mekruh olmayacağı ifade ediliyor. Ama keyfi bir uygulama olarak tat, mücerred olarak tada baktığımız zaman bu orucu bozmasa da mekruhtur. Şimdi bu kardeşimizin ifadesine baktığımız zaman, elini sabunla yıkadım diyor. Demek ki tam anlamıyla bir durulama söz konusu olmamış. Abdest esnasında ağzınızda ağzına işte sabunun aroması geliyor. Yani bir tat hissi geliyor. Bu tat hissi orucu bozmaz. Mekruh da olmaz. Çünkü kendi iradesiyle olan bir şey değildir. Yani özellikle bunun üzerine bir tadına bakayım nasıl şeklinde bir algısı da yoktur. Orucu da bozmaz ki daha sonradan kendisi zaten ağzının yıkadığından Bu Boğazına suyu kaçırırken kaçırmadan bunu yaptığından bahsediyor ki bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez orucuna devam edebilir bu veya bu gibi olan kardeşlerimiz için Evet hocam bir başka sorumuza da borcum varken kurban kesiyorum kesmediğimde kendimi huzursuz hissediyorum çevremdekiler sana kurban düşmez diyor ama bir kurban parasını markette harcayabiliyorken kurban kesmemek beni rahatsız ediyor sonuç olarak bu durumda kurban kesmek bana düşer mi düşmez mi? Evet e, şimdi e, kurban mali bir ibadettir. Tıpkı zekat gibi. Zekattan bazı farkları vardır. Ki bu farklarından bir tanesi asli ihtiyacının haricindeki malının nami olma şartı yoktur. Yani artıcı olma özelliği şart değildir. Oysa zekatta bu şarttır. İkinci farkı ise zekattaki o nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçme şartı vardır. Ama kurbanda ise böyle bir yıl geçme şartı yoktur kurbanın vücubiyeti için. Şimdi kardeşimizin ifadesine baktığımızda borcunun olduğundan bahsediyor ama ne kadar bir mal varlığına sahip olduğundan bahsetmiyor. Evet. Dolayısıyla yani etrafındaki insanların ona sana kurban vacip değildir demiş olmaları olabilir. Onların kendi bakış açısıdır ama biz onların bu ifadesini esas alarak bir şey dememiz uygun olmaz. Burada biz o arkadaşımıza reçeteyi verelim. Nedir onun reçetesi? E, asli ihtiyacının haricinde, yani oturduğu evinin, kullanmış olduğu aracın haricinde kenarında harici olarak bir malı mülkü var mı? Malı mülkü ticari olma şartı yoktur e, kurban babında. Ticari olmayan, işte yatırım gayesiyle almış olduğu bir arsası olabilir, bir tarlası olabilir, dükkanı olabilir, kiraya vermiş olduğu bir evi olabilir her ne kadar bunlarla al sat yapmasa da bu mallar yine asli ihtiyacının dışında kurbanı vacip kılan mallardır. Evet. Keza bu adamın piyasadan alacağı var mı onu da hesap eder ve bahsetmiş olduğu borcu da hesap ederek borcu çıkardıktan sonra geriye o mallarıyla beraber asli ihtiyacının haricinde nisaba tahallük edecek bir miktar malı kalmış mı kalmamış mı? Eğer kalmışsa bu insanın borcun olması kurban vacibiyetinin üzerinden düşmesine etki değildir. Yani kurbanı kesmekle mükelleftir. Mükellef. Ama varsayım olarak, diyelim ki borcunu çıkardığı zaman geriye bir şeysi kalmıyor. E, nisap miktarı bir mala sahip olamıyor ise e, böylesi bir durumda bu kardeşimiz kurban ibadetiyle mükellef değil. Ama buna rağmen diyor ki, benim borcumun vadesi var, bu beni sıkıntıya sokmuyor. Hı hı. E, ifadesinde diyor çünkü ben bir kurban bedenli bir market alışverişi olarak da harcayabiliyorum evet. diyor. Buradan anladığımız hayat standartı e, yüksek bir kardeşimiz. Yani gelir seviyesi yüksek belki ona göre de bir borçlanması vardır. Böyle bir durumda her ne kadar hukuksal anlamda kurban buna vacip olmasa da eğer ben bu ibadetin sevabından mahrum olmak istemiyorum, bu gelenekten geri durmak istemiyorum, yani kurbanın o hazını ailemle, çocuk çocuğumla beraber hissetmek istiyorum derse bu gerçekten saygı duyulması gereken bir ameliyedir. Bunu yapabilir. Sadece şöyle bir olay var fıkhi olarak. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü belki birileri ibare göstererek sen bu kestiğinde şöyle şöyle olur dediği zaman yani bunu ben bilmiyordum demesin. Bir insan kurbanla mükellef olmadığı halde kurban kesecek olsa bu kesmiş olduğu kurban Hanefi fıkı açısından adak gibi değerlendiriliyor. Yani nezir gibi değerlendiriliyor. Peki bunun sonucu olarak adak olan bir kurbandan kinin yemesi çoluk çocuğunun yemesi caiz değil. Maddi imkanı sahip olan kişilerin yemesi caiz değil. Dolayısıyla bu bağlamda hareket ederek insan fakir olduğu halde, kurbanla mükellef olmadığı halde kurban kesmesi durumunda da bu kurban etinden kendisinin ve çoluk çocuğunun yemeyeceği ifadeleri <gülüyor> ibarelerini görme imkanımız olsa da bu noktada da Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre yiyebilir. Herhangi bir mahsul lazım gelmez. Bahsettiğim gibi yani bu ihtilafa niçin temas etmek istedim? Olur ya burada biz bunlardan hiç bahsetmeyiz. Sonra birileri gelir kardeşimize işte baksana öyle yapıyorsun ama falan kitapta böyle böyle yazıyor dediği zaman ya böyle de var mıydı şeklinde bir acabası olmasın. E, bu nokta her ne kadar tartışmalı bir nokta da olsa. İhtilaf edilen bir noktada olsa Hanefi fıkhında tercih edilen görüşe göre insan isterse maddi imkana sahip olmasa da o ki Allah rızası için kurban bayramlarında kurban kesme gayesiyle bir kurban kesiyorsa bu kurbanın etinden kendisi de istifade edebilir, çoluk çocuğu da istifade edebilir. Ona göre bir yol reçetesi kendisine hazırlayabilir. Sadece bazı farklılıklar vardır. Örneğin zengin olan yani kurbanla mükellef olan bir insan kurban alsa daha sonradan bayram günleri öncesinde o kar, bu kurbanı yitirse, yani kaybolsa, kaçsa Hı -hı. E, ve sonrasından gitse, başka bir hayvan alsa, kesse, Hı -hı. sonra bayramdan sonra o hayvanı bulduğu zaman bir daha kesmesine gerek yok. Kendi mülküdür. Ama aynı olay kurban vacip olmayan bir kimse için söz konusu Hı -hı. olursa, o evvelki hayvanda tayin ettiği için onu da kesmesinin gerekli, gerekli olacağından oluyor. bahsediliyor. E, bu da insanın kendisine iltizam etmiş olması, Hı -hı. vacip kılmış olması ile alakalı bir meseledir. Ama kardeşimizin sualine net olarak vereceğimiz cevap e, kesebilir. Herhangi bir mahsur lazım gelmez. O ki zaten ekonomik anlamda da kendisini zorlamadığını söylüyor. Hı -hı. Belki de mal varlığı da varsa zaten vaciptir. O da evet. olma ihtimali vardır. Buna göre kendisi e, bir yol izlesin deriz. Bazen yani böyle durumlar oluyor ki adam iş yapıyor. Belli işte bir borcun altına giriyor. Ondan sonra o yüzden yola ki bak bayağı bir borcun altına gir artık sen kesme veya zekat bile verme diye etraftan evet. fikir verenler oluyor bir diğer sorumuzda da hocam 5 kişilik bir ailenin fitresini tek bir kişiye verilebilir mi yoksa ayrı ayrı kişilerin verilmesi gerekir bir gün içerisinde evet Ramazan-ı Şerif ayının arifesinde olmamız hasebiyle sualler evet. de genel anlamıyla bu tarzda geliyor Ramazan peşi kurban, kurban, ramazan bütün sorular hep böyle gidiyor. Doğrudur. olu bu şekildedir zaten. Yani içinde bulunmuş olduğu hmm. zamanı ve mekana göre gündemi de şekillenebiliyor. Evet. Fıkıhta da böyledir. Başka şeylerde de bu şekilde. Elhamdülillah yani bu şekilde şekilleniyor. Evet. Bu konularla şekilleniyor. Ki bu da bu meselelere dair kişilerin yani insanlarımızın en Hassas. azından hassasiyetin hmm. olduğunun bir göstergesidir. Elhamdülillah, Elhamdülillah dediğiniz gibi. Şimdi e, fıtır sadakası, sadaki fitr fıtır diye tabir edilen, fitre diye ifade edilen fıtır sadakası tıpkı zekat gibi mali olan ibadetlerden bir tanesidir. Ancak zekatta mala tahallük eder. Bu biraz daha farklı olarak insanın bedenine, şahsına tahallük eder. E, Birçok hikmete mebnidir, verilmesine yönelik olarak bir de ee, nisaptaki farklılık noktasında yani bunun vacip olmasındaki farklılık noktasında zekattan ayrı olarak bir evvelki sualin cevabında da temas ettiğim üzere kurbanla mükellef olan kimse fıtır sadakasıyla da mükellef olacaktır. Hmm. Yani asli ihtiyacın haricinde nisap miktarı malı olacak ama bu malda nema şartı yok, artış şartı yok bir de bu mal üzerinden yıl geçme şartı yoktur. Ee, ve e, bayram sabahına yetişen bir kimsenin bunu yerine getirmesi vaciptir. Peki bu zaman zarfından önce de verilebilir mi? Verilebilir. Ramazan-ı girdiği zaman kişinin fıtır sadakasını erkenden vermesi de olabilir. Hatta erken vermesi bu bağlamda fakirin ihtiyacını yani bayram sabahı olan ihtiyacını görebilme adına müstahap olduğu da söyleniyor. Hatta Ramazan öncesinde verilir mi verilmez mi bu konuda bazı tartışmalar olmakla beraber Ömer Nasuh Efendi ilmalinde verilebileceğini söyler. Mecburi i Enhur sahibi e, verilmemesinin tercih edileceğinden bahseder ki genelde halkımız zaten Ramazan öncesinde e, bu fıtır sadakasından bahsetmezler ve vermezler. Genelde Ramazan-ı Şerif evet. ayında olur. Bu bağlamda ihtiyatta da hareket edilmiş olur. Şimdi soru şu, bu fıtır sadakasını toplu halde beş kişilik bir aile diyor. Hı. Yani her birinin fıtır sadakasını toplayarak bir fakire vermemiz mümkün müdür? El cevap tabii ki mümkündür. Hatta bu noktada şunu söyleyebiliriz, bir kimse bir fıtrı bir fıtrını bir kişiye de verebilir, bir kimse bir fıtrını ikiye de bölebilir. Görüşü vardır ama bu noktada ikinci bahsettiğimde de ihtilaftan bahsediliyor. Yani bazılarına göre her ne kadar kıyıl olarak yani temriz sigası diye ifade ediyoruz buna fıkıh dilinde. Zayıf bir e, görüş olarak naklediliyor. Bir fıtır ikiye bölünmemeli. Yani evet. örneğin günümüzde şu anda ne kadar açıklandı fıtır sadakası? Herhalde 28-30 lira evet. gibi açıklandı. E, diyelim ki o zaman benim 30 lira bir fıtır sadakası vermem gerekiyor. Bunu ikiye bölerek 15-15 iki ayrı fakire verebilir miyim? Bu konuda da tercih edilen görüşe göre verilebilir. Ama ihtilaflı olduğu için bundan kaçınmak evet. evladır. Ama birden fazla fıtırı toplayarak bir fakire vermek bunda herhangi bir iktilaftan da bahsedilmiyor. Yani sizin benim işte başkalarınkini topladık bir yekün bir meblağ oldu. yekün meblağı bir fakire temlik yoluyla mülk olarak veriyor isek bu bağlamda burada da fıtır sadakasının geçerli olacağından bahsedebiliriz. Tabii önemli olan burada temlik usulünde çalıştırmaktır. Yani tıpkı zekat babında olduğu gibi Ramazan fitresi farklıdır. Yani orucu tutamayan bir kimsenin tutamadığı gün için fitre vermesinde ibaha olabilse de fıtır sadakasında temlik olması gerekir. Nedir temlik? Temlik'i şöyle tanımlayabiliriz. Malik ile memluk arasında bir irtibat vardır. Yani mal sahibi ile mal ile bir alaka vardır. Bu alakaya fıkıh dilinde mülkiyet alakası deniyor. Örneğin bu bardak mülktür. Yani memlüktür. Ben ise malikiyim. Yani sahibiyim. Bu bardakla benim aramdaki irtibata mülkiyet irtibatı deniyor. Hmm. İşte bu mülkiyet bir şahıstan başka bir şahsa intikal ediyorsa buna da fıkıh dilinde temlik deniyor. Hmm. Ee, ama bir de şöyle bir şey vardır. Ee, i̇baha dediğimiz olay. Mesela bizler şu anda bu stüdyoda oturuyoruz. Önümüze birer bardak konuldu. İçine su konuldu. Ee, bu normalde bize mülkiyeti intikal ettirilmedi veya sizin önünüze bilgisayar konuldu, onun mülkiyeti size verilmedi ama kullanmanıza müsaade edildi. Hmm. Bu bir ibahadır. Hmm. İbaha ise zekatta veya fıtır sadakasında geçerli değildir. Yani örneğin bir sofra kurdunuz, yemek veriyorsunuz, bunu zekatınıza niyet ederek fakirler buyursun, yesinler deseniz bu olmaz. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz o temlik olayı burada gerçekleşmemiş olacaktır. Evet. Çünkü bu ibahadır. E, temlik dediğimiz gibi Malik ile Memlük arasındaki o mülkiyet alakasının bir şahıstan başka bir şahsa intikal etmesi anlamı olacaktır. Ve fıtır sadakasında da bu şarttır. Dolayısıyla bu kardeşimizin ifade ettiği üzere 5, 6, 7 önemli değil. Bunların hepsini bir arada toplayarak bir fakire toplu halde mülk olarak veriyorsak, onun mülkiyetine, onun aidiyetine, onu intikal ettiriyorsak burada da kişi fıtır sadakasını yerine getirmiş olacaktır. Evet hocam. Bu soruyla kısa bir araya gidiyoruz. Aranın akabinde yine göndermiş olduğunuz sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. efendim. Kıymetli izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuzla da korona aşısıyla alakalı tabii sıramız geldiği zaman oluştururken aşı yaptırabilir miyiz? Evet. Bu soruya farklı bulunduğumuz toplantılarda da dillendirilmişti ki özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemde çok sıklıkla konuşulan meselelerden bir tanesi. E, i̇sterseniz bu meseleyi iki aşamalı cevap verelim. Evet. Yani meselenin e, birinci aşama olarak e, aşının mahiyetini e, sorgulamada yani korona aşısı veya başka aşı veya iğne Hı -hı. mutlak anlamda iğne orucu bozar mı meselesini ele alalım. E, i̇kinci bağlamda ise bu, bu aşı hakkında ne diyebiliriz? Yani olunsun mu veya olunmasın mı bu konudaki e, fikirlerimizi paylaşabiliriz. Şimdi birinci aşamada meseleye baktığımız zaman iğnenin yani vücuda bir ilacın zerk edilmesinin orucu bozup bozmaması Hanefi fıkhınca tartışmalı konulardan bir tanesidir. Ancak bu tartışma mezhep imamları yani İmam-ı Azam Rahimullah ve i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş farklılığı olarak lanse edilmiş. Ancak onlardan bu konuya dair tam net bir ifade yok. Ee, konunun aslına baktığımız zaman Hanefi mezhebinin temel kaynaklarında olan Kitabül ül Asıl'da e, bir yaradan bahsediliyor, açık bir yaradan bahsediliyor. Açık yaranın üzerine bir ilaç dökülecek olsa ve o ilacı yara emse Hı. ve içeri nüfuz etse e, İmam Muhammed Rahimullah'ın bahsettiği mesele bu. Böylesi bir durumda bu e, yaraya nüfuz eden o ilaç orucu bozar mı bozmaz mı? İmam-ı Azam rahimullah bozacağını ifade ediyor. İmam-ı Ebu Yusuf rahimullah ise bozmayacağını dillendiriyor. i̇mam Muhammed rahimullah ile beraber. Mesele bu kadar. Nakil burada son buluyor. Sonradan gelen müteahhir ulema ise e, bu konuyu talih ederken Ebu Hanife rahimullah adına şunu söylüyor. Vücuda herhangi bir şeyin girmesi, nereden girdiği önemli olmaksızın mutlak anlamda orucu bozar. Ebu Hanife rahimullahın hı hı. ifadesi bunu e, ortaya koyuyor. Ancak Ebu Yusuf rahimullahın bu kişinin orucu bozmaz demesinde acaba fıkhi anlayışı nedir, neyi baz alarak bunu söylemiştir? Bu konuda müteahhir ulema, sonradan gelen ulema kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Bazıları diyor ki burada vusul yakini değildir. Yani içeri girdiğinde katiyet yok, kesinlik yoktur. Bu sebepten dolayı İmam Ebu Yusuf bozmaz demiş. <gülüyor> Bazıları da diyor ki Hanefi mezhebinde ağırlık kabul edilen görüş bu ikinci olarak beyan ettiğimiz. Onlar diyor ki hayır diyor içeri vusulün olup olmaması değil vusul edilen yerin tabi bir menfez olup olmamasıyla alakalıdır. Hmm. Yani tabi yaratılışta vücuda giren bir bölge ağız gibi burun gibi işte makat gibi bu kabilden olmadığından dolayı İmam Ebu Yusuf Rahimullah orucu bozulmayacağını kail olmuştur diyorlar. İmam-ı olsun, Kerhi olsun genelde bu görüş üzerinde. Yani i̇mam Ebu Yusuf'un görüşünü yorumlamada i̇mam Ebu Yusuf'un fıkhi bakışının <gülüyor> e, içeri girip girmediğindeki yakiniyetle alakalı değil de tabi bir yolla girip girmemesiyle evet. meseleyi bağdaştırıyor. Buradan e, yola çıktığımız zaman iğne, aşı, seron bu kabilden e, yani vücuda zerk ile tabi olmayan bir bölgeden zerk edilmesiyle bir şeyin girmesi noktası karşımıza çıkıyor. Her şeyden önce şunu ifade edebiliriz ki İmam-ı Azam Rahimullah'a göre bunlar mutlak mana orucu bozar. Çünkü ister tabi bir yoldan olsun ister tabii olmayan bir yoldan olsun o ki vücuda bir şey giriyor ve orada da kayboluyor ise orada da yok oluyor ise böylesi bir durumda bu kişinin orucu bozulacaktır. İmam-ı Azam Rahimullah'a göre. Ama i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah'a nispet edilen bu tahavilerin, kerhilerin anlatımına göre Onlar diyor ki vücuda zerk edilen şey eğer tabi yoldan değil ise işte iğne böyledir, aşı bu kabildendir. O zaman bu kişinin orucu bozulmayacaktır. Hatta Ömer Nasuh Efendi Hepimizin evinde bulunan İlmihal isimli eserinde bu konuyu direktmen İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'a nispet edilerek bir tarihte Devlet-i Ali Osmaniye'nin Fetavai Hanesi'nde de İmam-ı Ebu Yusuf'un fetvasıyla fetva verilerek iğnenin orucu bozmayacağı dillendirildiğini bizatı Ömer Resulü Efendi İlmihalinde ifade ediyor ki Türkçe bir eserdir, sadeleştirilmiştir. Yani bizi dinleyen her bir kimsenin müracaat Rahatlıkla edip okuyayım. de rahat bir şekilde burayı mütalaa etmek suretiyle okuyabileceği konulardan bir tanesidir. Ee, bu yönde baktığımız zaman o zaman karşımıza iki şık çıkıyor. Ee, vücuda tabi olmayan bir bölgeden bir şeyin zerk edilmesi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ee, bazı gruplar, bazı bölgelerde özellikle... Bunun işte gıda maddesi olup olmaması, vücuda fayda verip vermemesi şeklinde bazı algılardan bahsediliyor. İşte yani vücudun besisini temin eden veyahut da yararına faydasını temin eden veyahut da böyle olmayan, işte aşıda bir gıda yok, bir vitamin yok gibi ifadeler kullanılıyor. Oysa biraz önceki yaptığımız nakillerde böyle bir ayırım yok. Yani vücuda bir şeyin, girmiş olması, vücuda yani bedeninin mukavemetini sağlaması veya sağlamaması diye bir ayrıma gitmiyor. Hatta buna göre ister aşı olsun ister serum olsun. Malumunuz insan aşıyla hayatını idam ettiremez ama serumla hayatını i̇dam ettirebilir. idam ettirebilir. Bu noktada İmam-ı bu Hüsva nispet edilen görüş arasında bir fark yoktur. Yani aşı da orucu Aynen. bozmayacaktır, serum da orucu bozmayacaktır. E, bu konuda bazıları ayrıma gitseler de e, kitaplarımızın naklinde böyle bir ayrım söz konusu değildir. Hı hı. E, peki bu noktada Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş nedir? E, bütün kaynaklarımıza baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah'ın görüşüdür. Yani bu şu demektir vücuda hariçten bir şey girip yok olursa bu şey ister tabii yol ile vücuda girmiş olsun ister gayri tabii iğne gibi bir şeyle vücuda girmiş olsun mutlak manada bu orucu bozacaktır. Bu Hanefi mezhebinde tercih edilen görüştür. Evet. Tercih edilen ifadesini kullanıyorum ki bu konu tartışma olduğundan dolayı. Ama bahse konu olduğu gibi bazı durumlar vardır ki insan hakikaten mecbur kalabiliyor. İşte örneğin zamanı gelmiştir, sırası gelmiştir. Hatta şöyle söylüyorlar, belki ilk aşı için tehir mümkündür ama ikinci aşı için tehir mümkün olmayabiliyor. Tam zamanı, yani arada bir gün var. Yani belli bir arada zamanı vardır. O zamanını geciktirmek birinci aşının vücuda zarar vermesine sebebiyet verebiliyor. Bunlardan bahsediliyor. Veyahut başka bir etkenden de bahsedebiliriz. Özellikle içinde bulunduğum kendi halimle alakalı bazen olur insanda bir migren nöbeti tutar hmm. e, oruçlu olduğu zaman ve o migren nöbetiyle bir ağrı kesici almasıyla atlatılabilir. Aksi takdirde atlatma imkanı yoktur. Bu ağrı kesicini ağız yoluyla dalabilir, da iğne yoluyla dalabilir. Da evet. Ağız yoluyla alması ittifakla herkese göre orucu, evet, orucu bozacaktır. Bozacak. Belki kefareti gerekli kılmayacaktır çünkü bir mecburiyet vardır. Ama iğne yoluyla yapması durumunda en azından bu konuda bir tartışma Hı -hı. olacaktır. Bunun gibi mecburi olan yerlerde, mecburi durumlarda ne dememiz gerekir? Şunu diyeceğiz, orucuna niyet etsin. Yani orucu, o gün oruca niyet etmemezdik yapsın şeklinde bir ifadeyi kullanmanın doğru olmayacağı kanaatindeyiz. O gün orucuna niyet etsin. Hı -hı. Ee, ve iğnesini de illaki olması gerekiyorsa, tabi tehir vesaire imkanları varsa bunları zorlasın. Ee, tabi burada yine bir parantez açmak istiyorum. O ki bu e, yani e, devletimizin de gündeminde olan bir mesele ise en azından Ramazan-ı Şerif ayına mahsus olarak bunu iftardan sonra yaptırma durumları varsa en azından böyle yaparak bu gibi karga e, kargaşayla önlemiş olundur hmm. Ama yok öyle bir şey yapmadılar. Onlara düşen vazife buyken bunu yapmadılar veya biz hani rahle başında konuşmak belki veya masa başında konuşmak rahattır ama sahada olmak, durum farklı olabilir. Kendilerince yapmama durumlara ağır basıyoruz söz konusu ise o zaman biz vatandaş açısından baktığımız zaman bütün şartları zorladığımız halde iftar sonrasında veya Ramazan sonrasında yaptırma imkanımız yok. İlla ki olmamız gerekiyor deniyorsa böylesi bir durumda yine oluruz ama orucumuzu bozmayız. Orucumuza yine devam ederiz. Çünkü neticede İmam Ebussufrahimullah'a nispet edilen evet. görüş doğrultusunda tabi olmayan bir menfezden girdiği için orucu bozmaz görüşü vardır ki bir tarihte Osmanlı'da bu fetva olarak da yansımıştır. Yani. Ömenasuy'menden biraz önce nakil yaptık ki bunun tasihini herkes yapabilir, açıp da ilmalden okuyabilir bunu. dolayısıyla orucuna devam etsin. Ama orasında bayramdan sonra o ki bu konu ihtilaflı bir konudur. O ki İmam Azam'a göre bunun bozma durumu vardır. İhtiyaç sadedinde yani e, ihtiyaç sadedinde diyorum çünkü iki görüşü cem ederek bir telfika gitme yönünde bunu ifade etmek istemiyorum. Hı hı. İhtiyaç sadedinde ihtilaftan da kaçabilme adına bunu daha sonradan kaza ederse e, bu da e, bir nevi güzel olmuş olur. Ebu hanife Rahimullah'la da amel edilmiş olur. Evet. E, o zaman net olarak şunu söylüyoruz. Herhangi bir mecburiyet yoksa yaptırmasın. İlla ki yapılması gerekiyorsa orucuna devam etsin, hı hı. bozmasın. Bayramdan sonra da ihtiyaç sat onu Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşün diğer görüş olması hasebiyle onun kazasını yapsın diyoruz. Yani ihtiyatı tavsiye ediyoruz aslında. Evet. Ama neydi? niyetsizlik yapmasınlar, Yok, o gün aşı olacağım yapmasın. deyip de… Niye? Çünkü dediğimiz gibi bu konu en azından tartışmalı bir konudur. Yani mezhep içinde orucu bozmaz, görüşü de var olan bir meseledir. O halde niçin ben o gün oruç sevabından mahrum olayım, böyle bir şey demek doğru değildir. Evet. Bu tabii bahsettiğimiz gibi mutlak manada iğne konusuna dair. Bir de tabii bizden şu konu çok üstleniliyor. İşte bu virüs aşısını ne yapalım, yapalım mı, yapmayalım mı? Bu konuda malumunuz iki farklı grup var. Bazıları bu olmazsa olmaz diyor. İlla ki yapılması gerekir. Bazıları diyor ki bu bir projedir. Burada farklı planlar var, farklı olaylar var diyor. Böylesi bir durumda sizin şahsi kanaatiniz nedir veya cami olarak duruşunuz nedir? Bu konuda aslında bir şey söyleyebilmek için insanın tahkikehli olması gerekir. Ne demek tahkikehli? Arka planı görerek gerçekten delillerden ortaya çıkarak bir şey söylemek gerekir veya takliden söyleyeceğiz. Oysa bizim bu konu tıbbi bir mesele olması hasebiyle ne ifade edersek edelim, bu takliden söylenen bir meseledir. Yani bir iki grup vardır. A grubu, B grubu. A grubu diyor ki, bu evet tıbbi bir mesele olunması gerekiyor, projeyle şu ile bununla alakası yok. Hı hı. Eğer ben bunları dinleyip buralardan tesirlenirsem, bunları takliden bir şey söylemiş olacağım. Ama eğer diğer bir grupta diyor ki, bu bir bu projedir, burada ciddi anlamda sıkıntılar vardır, şöyledir, böyledir bir takım olgularla, eğer ben bunları dinleyip de buranın tesirinde kalarak bir şey söylemiş olursam, yine ben tahkiken değil takliden söylemiş olacağım. Hı. Oysa birileri işte ben söyledim diye bununla hareket etmiş olacak. Ama bu bağlamda baktığımız zaman bunu bir fıkhi mesele olarak algılamamız doğru değil. Bir de şunu da vurgulamakta fayda var. Farklı platformlarda da bunu dillendirmiştim. Nasıl ki fıkh ilminde müştehit ve mukallit diye yani birçok tasnif olsa da ehliylimde genel anlamıyla bir müştehitler vardır. Hı -hı. Yani direkt ayetten, hadisten hüküm çıkartabilecek, kafeste bilgi donanımına sahip olan kişiler vardır. Bir de mukallitler vardır. Mukallitler ise bu bilgileri nakleden kişiler. Hı -hı. Ee, yoksa bilgi çıkartabilecek, bilgi istinbat edebilecek, hüküm ortaya ihtisas edebilecek e, donanıma sahip olmayan kişiler. Aynı olay aslında tıp ilmi için de geçerlidir. Yani tıp ilminde de tabip diye tabir ettiğimiz e, bazı insanlar vardır ki müştehit konumundadır. Yani kendi alanlarında müştehit hmm. konumundadır. Ne demektir bu? E, deneme tecrübe yoluyla bizati tahkik ederek, ilaçların içerisindeki içerilikleriyle alakalandırarak şunun şuna faydasının olup olmayacağını tahkikken ortaya koymuş ve bu bağlamda bir şey söylüyor. Bu tahkikelidir, bazıları da vardır ki yine bunlar tabiptir, yine beyaz önlük giymişlerdir ama bunların e, tıba dair ifadeleri tahkiki olarak değil, taklidi <gülüyor> olaraktır. Yani ona denmiştir ki, falan hastalığı e, bulabilmen için teşhis yolları işte beş madde, altı maddedir. Şu maddeler bir hastada varsa o hastanın hastalığı şudur, adam onları ölçüyor, ona göre hastalığı teşhis ediyor. Takliden ediyor ama hmm. takliden etmiyor. Sonra hastalığı teşhis ettikten sonra diyor ki bu hastalığın tedavisi için şu şu ilaçlar kullanılacaktır. İlaçların içeriliği hakkında maluma sahibi değildir veya içerilikte de içeriliği hakkında maluma sahibi değildir. Ona ne denmişse, o da ona göre buna bu fayda verir, buna bu fayda verir. Bunu takliden ne yapıyor? Ortaya koymuş oluyor. O yüzden biz zannediyoruz işte doktor dedi. Doktor dedi ama bu doktor acaba tahkik ehli bir doktor mu? Takip taklit değil. ehli bir doktor mu? Taklit ehli ise kimi taklit ediyor? Tahkik ehli ise acaba doğru mu istinbat ediyor, yanlış mı istinbat ediyor? Tabii bunu örçebilecek de bir ilmi donanıma elbette sahip değiliz. O yüzden bu konuda yani e, özellikle bizim gibilerinin, ee, insanlara yön verme konusunda bu konu tıbbi bir konudur. Herkes kendince, kendi inisiyatifince bir araştırma içinde bulunsun. Ee, tabii insanlar dinledikleri kişilerden tesirlenmiyor da değil, illaki tesirleniyor. Ee, bu noktada kendileri bir yol izlesin deriz. Yani ben şahsım olarak diyeyim, bu noktada şöyle yapın veya yapmayın şeklinde bir yönlendirme işlemine girmek istemem. Evet. Ama dediğimiz gibi bunun orucu etkisi var mıdır yok mudur? Onu zaten birinci bölümde detaylı bir şekilde izah etmiştik. Evet hocam Allah razı olsun. Bir diğer sorumuzda da Demas ve şeker hastası akti denge tam olarak yerinde olmayan bir kişi oruç tutamıyor. %90 engelli raporu var. Bu kişi için fitre parası verilmesi gerekiyor. Şimdi orucu tutamaması hastalığından kaynaklı olduğunu anlıyoruz. Hı. Ama bu hastalığı zekaya tağlük eden bir hastalık, aklına yönelik, aklî melekesine yönelik bir hastalıksa bu insanı mükellef olmaktan da çıkartır, hmm. mükellef olmaktan çıktığı zaman zaten bir mesuliyeti olmayacaktır. Ama bu hastalık hmm. bedenine tağlük eden, yani mükellefiyetine değil de o ürüç ibadetini bedensel olarak ifa edebilecek kudrette olmasına engelse, böylesi bir durumda e, ve bu hastalıkta da daimi ölünceye kadar devam edecek olan bir hastalıksa o zaman o her bir gün için e, fidye vermesi söylenir. Hı hı. E, ama soruda tabii tabi bu kişinin akli melekesinden bahsediyor ama e, bu hani bazen Alzheimer dediğimiz anlık unutmalar olabiliyor. E, ki bunların belli bir sınıfları vardır. Yani genel olarak bu mükellef değildir veya mükelleftir diyebilmemiz e, en azından bulunduğumuz şu atmosferde bu kişi hakkında böyle bir hüküm vermek uygun olmayacak. Hı. O yüzden bizim e, tavsiyemiz bu gibi hastası olan kişilerin birebir bizim danışma hattını arayarak evet. oradaki arkadaşlarımıza o hastalığın boyutunda onun akli melekesini yitirme şeklinin ne derece olduğu, işte evini bulabiliyor mu, kendini yakın akrabalarını tanıyor mu, e, mükellef denilebilir mi, denilemez mi, Buna göre bazı sualler olacak arkadaşlarımızın. O suallere verecekleri cevaplara göre, e, alacakları cevaplar da ona göre şekillenecektir. E, o yüzden bizim bu konuda e, genelleme yapmamız uygun değil. Eğer dediğimiz gibi aklına, akli melekesine tahallük eden bir hastalıksa ama bedenselse bu bellidir zaten. Her bir Olur. gün için e, fitre miktarı, fidyenin verilmesinin gerekli olduğundan bahsedebilirsin. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da. Yurt dışında yaşayan birisi olarak malum, yurt dışında paramı kazanıyorum ve kurbanlarımı genellikle ya Türkiye'de ya da Müslüman devletlere gönderiyorum. Kurban fiyatı da Almanya fiyatıyla denk gelmekte ama akrabalarım benim verdiğim kurban parasının dörtte birine Afrika'da kestiriyorlar. Bu caiz mi? Elbette niyet önemli ama ben Afrika'da dört tane kestirebilirim Türkiye veya Almanya fiyatına göre demişler. Yani şunu ifade edilmeye çalışıyor. Kurban ibadeti o ki mali bir ibadetse hı hı. bu bazı coğrafyalarda kesildiği zaman maliyeti ciddi anlamda düşüyor. Düşürüyor. Bunu orada kestirmemiz cebimizden az meblaların çıkması anlamı taşır. Bu kurbanımıza zarar verir mi? Burada asıl olan dem diye tabir ettiğimiz kanın akıtılması yani hayvanın Allah için boğazlanması demektir. Şartlarına uygun olan bir hayvan. Bu hangi bölgedeyse o bölgedeki hayvanın alınıp boğazlanması. Yani o bölgedeki hayvanın derken farklı bölgeden de o bölgeye hayvan getirilebilir. Bunu kastetmiyorum. Yani o bölgelerin şartlarına göre bir hayvan temin edilir. Hı hı. Temin edilen o hayvan Allah rızası için şartları müvâcesinde boğazlanır, kesilir. Ve ona göre yapılacak muamele orada yapılacaktır. O yüzden işte falan bölgede ucuz, filan bölgede pahalı bu kurbanın sahatine etki yapar mı? Elbette etki yapmaz. Ama aslında kardeşimizin şu ifadesi de önemli. Elbette burada niyete niyet önemlidir diyor. Yani bir insan işte mazlum olan bir coğrafyada kurban kestiriyor. Niye kestiriyorsa ya maliyet daha düşük oldu diye kestiriyorum derse elbette bu niyetiyle alakalı olarak kazanacağı sevap da ona göre olacaktır. Evet. Ama diğer taraftan niye orada kestiriyorsun? Ya oradakiler daha muhtaçtır. Ben o bölgeye gittim. Oradaki insanların o haleti ruhiyesini gördüm. Ee, et hiç onlar için ne kadar bir değerli olduğunu müla mülahaza ettim diyerek onun için ben oraya gönderiyorum derse bu insan da elbette bu niyetinden dolayı kazanacağı sevap farklı olacaktır. Evet. O yüzden meseleyi kurbanın sıhhati çerçevesinde düşünecek olursak Burada asıl olan iraka tütten, yani hayvanın boğazlanmış olması ister bedelinin ucuz veyahut da pahalı olması Hınlı. bunu etki yapmayacak. Kişinin buradaki niyeti evet önemli ama bu niyeti kurbanın sahi olup olmamasından daha ziyade buradan elde edilecek olan sevabın işte artı yönünde veya eksi yönünde ilerlemesine yönelik olacağını ifade edebiliriz. Evet, bir başka sorumuza da caiz değildir sözü. Haram, tahrimen ya da tenziyen, mekruh yahut bir adapsızlık veya bir sünnetin terki için söylenir mi? Hangiler için kullanılır bu sözcük demişler. Tabii bunu e, avama hitap ettiğimiz zaman durum farklı olur. E, ehli ilme hitap edildiği zaman durum farklı birbirinden olur. farklı olacaktır. E, ve kitaplarımızda da e, bu nokta sahih ve cavaz ilişkisi ee, pek önemsenmeyerek yani genelde okuyan kimse ehli ilim olduğundan dolayı buradaki maksadın ne olduğunu bileceği için bazı noktalarda caiz ifadesi sahi anlamında kullanılmıştır. Yani yecüz ifadesi yasıhhu yecüz caiz demektir, yasih bu sahiptir. Bu bağlamda kullanılmıştır ki bunu ya okutan müderris e, yön verecek, yani karşısındaki talebeye bu manayı aktaracak veyahut da okuyan kimse daha önceki bilgi donanımıyla buradan ne kastedildiğini anlayacaktır. Normal şartlarda baktığımız zaman e, caizdir veya caiz değildir meselelerinde haram, Tahrimen mekruhu içeri alan yani bir şey caiz değil ise bu ya haramdır veyahut da tahrimen mekruhtur. Hmm. Ama tenzihi mekruh diye tabir edilen şeyler aslında la-be's olarak yani bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez diye tabir edilen e, hatta e, imdadül fettah sahibi Eşhurun Bilal'inin tanımına göre dıddül mahbub. Yani sevilenin zıttı, güzel olanın zıttı anlamında hmm. herhangi bir sıkıntı doğurmasa da, yani olması gereken güzelliğin oluşmaması olarak karşılığımız karşılık bulur. O yüzden lâyı cüz nedir dendiği zaman lâyı cüz haramdır veya tahrimen mekurttur. Yoksa edebin muhayir veya da işte tenzihi mekruhi içerecek mi? E, bunlara böyle bir ifadenin kullanılmayacağını söyleyebiliriz. Hmm. Bu konu dediğimiz gibi sıhhat-yavaz ilişkisi aslında yani bir şeyin sahih olması ayrı bir şey, bir şeyin caiz olması ayrı bir şeydir. Bunu daha önceki programlarımızda defalarca dillendirmiştik. E, yapılan bir ibadetin e, bir ameliyenin bir ee, dünyevi itibarı vardır, bir de uhrevi itibarı vardır. Dünyevi itibarı e, ferâh-ü zimmet diye tabir ettiğimiz e, zimmetin e, onu yerine getirmiş olması ve mesuliyetten kişinin kurtulmuş olması. Namazda mükellefiz şartlarına uygun bir şekilde namazı kıldığımız zaman bu namaz sahi olur yani feraug zimme zimmetimiz bu borçtan kurtulmuş olur. Ama yaptığımız bu ibadetten sevap alıp almamamız bir bahsi diye. Kabul olup olunmaması o, o ayrı diyor. bir şeydir. Keza bir ibadetin sahi olmamız olması da yani sahi olmamış da olabilir. Ama o ibadetten hmm. sahih olmamış olması bizim ondan sevap almamamızı da iktiza etmez. Evet. Belki daha önceden örneklendirmiştik hatırlarsanız. Tekrar etmekte fayda var. Bir şahıs düşünelim ki gece saat iki buçuk üçte kalkıyor Allah rızası için gözlerden uzak. Hmm. Gidiyor abdestini alıyor, oturuyor seccadesinin başına teheccüd namazını kılıyor. Sabah namazına kadar zikirle, fikirle, mürakaba halinde, hmm. daha sonradan sabah namazının vakti giriyor, sabah namazını kılıyor. Sabah namazını kıldıktan sonra işte işrak vaktine kadar yine, Bektim, yine zikirle, zikirle meşgul oluyor. Hatta belki de sabah namazının vaktine kadar kaza namazlarıyla meşgul oluyor. Sabah namazının vakti girdiğinde ise güneş doğana kadar o arada da kaza namazları kılıyor. Çünkü o vakit kazan namazı kılma elverişlidir. Hmm. Ee, sabah namazının farzını kılıyor. Güneş doğduktan sonra da yine zikirle, fikirle meşgul oluyor. Derken işrak vakti geliyor. İşrak vaktinde de iki rekat işrak namazını hmm. kılıyor. Ciddi anlamda bir kazanım. Sonradan bir bakıyor ki abdest uzuvlarının bir uzvunda altına suya girmesine engel olan bir boyanın olduğu, hmm. bir yapıştırıcının olduğunu fark ediyor. Bu şu demektir, almış olduğu abdest sahip değildir. O hafta sahih ise kıldığı o namazların hiçbiri Olmaz. sahih olmayacak. O namazları tekrardan ne yapması gerekir? İade etmesi gerekecekleri farz namazları veya kaza namazları. Gerçi nafile olarak kıldıklarından bahsetmiyoruz. Peki bu adamın bu namazları sahih değildir diyoruz. Peki şunu diyebilir miyiz? Bu adam hiç sevap almadı. Hı -hı. Elbette bu adam e, çünkü Amel. neticede kendi vusunda olanı ortaya koydu. Yaptığı bu ameliyelerden elbette sevap aldı. Ama sevap alması ayrı bir şey. ferah zimme diye tabir ettiğimiz bunların sahih olup olmaması Aynen. başka bir şeydir. Evet. O yüzden sıhhat-cavaz ilişkisini bu yönle de e, bilmekte fayda vardır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, son sorumuz da hocam. Sabah namazının e, farzına tam güneş doğma esnasında dursak olur mu? Tekbir almamız yeterli mi yoksa? bir rekat kılmak şartlı demiş. Sonrasında bir soru daha soracağım evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, sabah namazının vaktinin çıkmasıyla diğer namazlarının vaktinin çıkması arasında bir fark vardır. Hı hı. Diğer namaz vakitlerinde bir vaktin çıkması, diğer bir vaktin girmesi, girmesi anlamı ya. taşır. Yani öğle vaktinin çıkması, ikindi vaktinin girmesi, ee, Tabi imamlar arasındaki görüş farklılığıyla beraber. Evet. ikindi namazının vaktinin çıkması, akşam namazının vaktinin girmesi, akşam namazının vaktinin çıkmasıyla yassı namazının vaktinin girmesi. Yassı için de aynısını söyleriz. Ama sabah namazının vaktinin çıkması, öğle vaktinin girmesi değil. Arada bir mühmel vakit var. Yani bir vakitsizlik evet. var. Bu sebepten dolayı Hanefi fıkhında denir ki, sabah namazının haricindeki diğer vakitlerde kişi eda anında, yani vakit içinde iftidah tekbirini yakalamış ise, yani siz öyle vaktinin son zamanı, son dilimindesiniz. Allahu Ekber dediniz ve namaza girdiniz ve girdikten sonra vakit çıksa. Hmm. Bu namaz eda olarak sahih olacaktır. Çünkü neticede bir vakitsizliğe girmemiştir. Evet. Ama aynı olay sabah namazı için düşünecek olursak, sabah namazından sonra bir vakit olmadığı için, bir vakitsizlik, bir mühmel olduğu için siz tekbir aldınız, namaza girdiniz, belki bir rekatta kılmış oldunuz. Önemli değil ama namaz içinde güneş doğacak olursa, yani sabah namazının vakti çıkacak olursa sizin sabah namazınız iptal olacaktır. Yani ne yapmanız gerekecek? E, sil baştan kerat vakti çıktıktan sonra o namazın kazasını kılmakla hmm. mükellef olacaksınız. Biz orada pata yaptık. Yani son vakti kaldığı anda aa bir dakika kalmış güneşin hemen duralım. Allahu Ekber, tekbiri de aldık. İlk rakatta belki kıldık, kılamadık. Bu yani... olsa bu eda olur? Hmm. E, sabah bu bahsettiğiniz e, sabah namazının haricindeki, haricindeki namazlar için evet, evet geçerlidir. Doğrudur. Ama sabah namazı için baktığımız zaman çünkü o vakitten sonra mühmer bir vakit olacağı için bu direkt vaktin çıkması, namazın lav olması anlamı, hmm. iptal olması anlamı taşıyacaktır. Eğer bu duruma düşmüş olan kardeşlerimiz varsa bunları da iade evet, etmesi lazım. Bir kaza severim. yapmak lazım. Evet. İhtiyaten de birkaç tane zaten yapıyoruz özel hani gecelerde Berat gecesinde, regal gecesi gibi. Bir de hocam, Mesela e, sabah namazının işte saati dakikası var mesela güneş doğuşu işte diyorlar ki 6.20 diye bir ibare kullanıldı. Biz 6 işte 15'te veya 17 namaza durduk. İşte 2 dakika içerisinde 3 dakika içerisinde namazımızı kıldık. Bu bizim için yeterli olur mu? Yoksa o güneşin doğması anını falan bakmamız işte veya bir aydınlık bunlar bir şöyle bir şey, önemli şey var. Mi? Elbette bu namaz vakitleri saat hesabı değildir. Aslında güneşin güneş, hareketleridir. Evet. Ama e, günümüzde insanların güneşin hareketlerini takip etmesi zor. Artı e, özellikle İstanbul gibi e, yani gelişmiş bir e, şehirde duranlar, e, ışıkın çok hakim olduğu Hı. bir yerde güneşin o hani kitaplarımızda bahsedildiği üzere o e, ışığının, Nasıl yansıyacağı özellikle yatsı vakti ve akşam namazındaki o şafağın kaybolması bu gözlemlemeler özellikle İstanbul gibi yani şehir ışığının yoğun olduğu bir yerde bunu tespit etmek ciddi anlamda zordur. Evet. Belki köy gibi yani alacak karanlığın hakim olduğu yerlerde ışık namına sadece ay ışığı veyahut da güneş ışığıyla hareket edilebilecek yerlerde bunun tespit edilmesi daha kolaydır. O yüzden bizler bu noktada zaten takvime itibar ediyoruz, saate itibar Hı. ediyoruz. Astronomi bilginlerinin bu noktadaki çalışmaları tabii bu tecrübeye dayalı olarak artık tahminden de öte yakini bir ilim haline evet. gelmiş. Yani müteakkan olmuş, kesin olmuş ona göre hareket ediyoruz. O yüzden oradaki eğer vakit henüz daha sabah namazının vaktinin çıkmadığını ifade ediyorsa bizim namazımız eda olarak yerine gelmiştir. Ama tabii ki ihtiyaç dediğinde biraz daha temkinli olmakta fayda vardır. Çünkü bazen ya... bakıyorsunuz hocam, e, yani tam son vakti, güneşin işte doğma vaktinden 5 dakika, 10 dakika öncesine falan baktığınız zaman havada bir aydınlık var, beyaz bir hava yani. E, diyorsunuz ki yani böyle bir vakit var, havada böyle aydınlanmış. Bir sıkıntıya düştün mü düşmedim diye işte böyle bir tereddüt. Ama işte oradaki mesele havanın aydınlanması değil güneşin doğmuş olmasıdır. Hmm. Yani hava aydınlanabilir. Evet. Zaten fecr-i sadık diye tabir ettiğimiz imsak vaktinde de hava bir nebze aydınlık evet. olacaktır. Yani ufukta bir beyazlık gözükecek hı hı. E, ve o beyazlık yavaş yavaş e, o Saracak. bölgeyi saracaktır. Ama bu vaktin çıkması anlamı değil. Taşımıyor. Vaktin çıkması, tamam. güneşin doğmasıdır. Hı hı. Ama bunu da tespit etmek dediğimiz gibi yani şehir ışığının yoğun olduğu bir yerde zordur. Hı hı. E, o yüzden bizler bu noktada zaten e, takvime itibar, e, itibar etmekteyiz. Evet hocam. Son sorumuz dedim hocam. Ermeni asıllıyım, İslam dinine sonradan girdim. Önceki Mesih'im alkollü içecekler ticaretiyle çok şükür Müslüman olduktan sonra bu işi bıraktım. Ancak elimdeki bütün mülküm bu kazançlandır. Ne yapmam gerekir? Elimden çıkarmam mı gerekir? Bu beni çok zorlar demişler. Evet. Rabbimize hamdü senaralar olsun ki hey bir kardeşimiz de bu bağlamda e, İslam nuruyla aydınlanmış Hı. oldu. E, hatta bu soruyu sorunca da aklıma geldi. İki gün önce e, fetvadaki arkadaşlardan biri ifade etti. Dedi, Hocam dedi bir ateistin bir aradı bizi İzmir tarafından. Ee, dedi bazı işgallerim var, bazı sorularım var. Eğer bu suallerime net cevap bulabilirsem e, ben e, bu dinimi bin İslam'a gireceğim diyerek oradaki arkadaşımız tabi ona özel bir vakit ayırdı. Bir yarım saatlik bir konuşma. Sonradan ben o kayıtları da aldım hmm. dinledim. E, hakikaten o konuşma süresi bittikten sonra da karşı taraftaki kardeşimizin e, kalbinin bu bağlamda şüphelerin izale edildi ve sonrasında da işte ne yapmam gerekir İslam'a girmem için diyerek bizim hocalarımızdan kelime-i şahadeti telkin hmm. ederek bu dini birbiri İslam'a girmiş olması. Bu hakikaten iftihar vesilesi. Karşı tarafı yani tabiri caizse bir çocuğun nasıl ki seviniyorsa hmm. çok hoşnut olacağı bir şey de bizi sevince garg eden durumlardan bir tanesidir. Elhamdülillah. Rabbim bu emsal ameliyeleri de arttırsın inşallah Amin, diyelim. Inşallah. Şimdi buradaki suale baktığımız zaman bu kardeşimizin İslam öncesindeki bir hayatından bahsediliyor. Ve bu zaman zarfındaki kazancının Müslümanlara göre haram bir kazanç. Yani aynı olayı bir Müslüman için düşünecek olursak Müslüman olan bir kimsenin şarap alım satımı yapması caiz değil. Buradan elde edeceği kazan... O kişiye olmaz, helal olmaz. Elbette bunu tasat tüketmesi gerekir. Ama bir gayrimüslimin, bir ehli kitabın, İslam coğrafyasında yaşayan bir ehli kitabın e, şarap ticareti yapması, alkol içecekler diyor da ben bunun en galizine örnek veriyorum. Hı -hı. E, şarap ticareti yapmasında Müslüman topluluğu olarak bir müdahalede bulunmayız kendi aralarında yapması noktasında. Dolayısıyla onlar açısından bu mubah bir maldır. Mubah bir malın alım satımıdır. Dolayısıyla bu kazanç onlar açısından helaldir. Sonradan İslam'a girmesiyle senin eski kazancın bu yolda oldu diyerek o kazancın sanatı olmadı deme şansına sahip değiliz. Niye? Çünkü Müslümanlar olarak onların o dönemdeki o alışverişlerine zaten müsaade ediyor idik. Şeri şerif bize bu konuda müdahale etmemeyi emretmiş idi. Yani İslam kültürü olarak, İslam devleti olarak elimizde imkan olsa dahi o noktada onlara müdahale etmeyiz. Yeter ki Müslümanlara satış yapmasın, kendi aralarında alım satım yapsın. Ama bu şu demek değildir, gayrimüslimlerin her yapacağı muameleye biz karışmayız değil. Yani örneğin affedersiniz hür insan alım satımı yapsalar, kadın ticareti yapsalar veyahut da işte ne bileyim e, aklı giderici olarak bazı müskürat Uuşturucu. diye tabir ettiğimiz uyuşturucu ticareti yapsalar bu konuda müdahale ederiz. Yani onlar da evet, müdahale etmememiz şeri şerefin bize vermiş olduğu emirden dolayı. O da iki konu hınzır ve şarap. Yani domuz noktasında onların ticareti, bir de şarap noktasındaki ticarete müdahil olmayız. Onlar için bu çünkü bir mal olarak nitelendiriliyor ve o şekilde kazançları da onlara bu olacak. Sordan İslam'a dönmeleri durumunda oradan ettik, elde ettikleri kazancı ver bu sana haramdır deme düşüne de sahip değiliz. He. Hatta bunu biraz daha genelleştirelim yani kendi aralarında diyelim ki nikah kıymışlardı bu nikah İslam fıkhına göre uygun bir nikah değildi şartları mu ama her iki tarafta Müslüman oldu biz bunların bir daha nikahlarını bile yenilemekle mükellef değiliz. Yani aynı nikah devam edecektir. Çünkü hmm. kendileriyle yapmış olduğu o şey, o an itibariyle o ki biz onları ikrar ediyoruz, o ki biz bunları karı koca kabul ediyoruz İslam topluluğu olarak, o zaman bunu o haliyle külli olarak İslam'a gelmeleri durumunda da bu halin devamını sürdürecektir. O yüzden ifadede hani ben Ermeni asıl yani gayrimüslimdim. 50 kitaptı muhtemelen Hristiyan idi evet. ve daha sonradan o dönemde bir kazancı var ve kazancı da o dönemdeki itikadına göre meşru bir kazan ve Müslümanların itikadına göre de onların bu kazancına müdahale etmememiz gereken bir kazan ve sonradan elindeki kazancıyla beraber Müslüman olduysa kendi mülküdür, kendi mülkünü dilediği gibi kullanabilir. Yeter ki bu saatten sonra aynı ameliyi, aynı işlemi yapmasın? Devam, Devam ettirmesin. Istiyorsun. Evet hocam, Allah razı olsun. Tamam, bu soruyla hocam. birlikte programımızda nihayetini erdireceğiz. Son olarak dua babında neler söylersin hocam? E, Rabbim bu gibi kardeşlerimizin sayısını arttırsın diyelim. Ha. E, hakikaten bunlar güzel şeylerdir. Ha. E, hani e, dualarımızın sonunda var ya Allahümme ksirlenâ minel ihvâni fiddîn Ya Rabbi din, din kardeşlerimizi arttır ha. ki din kardeşi ana baba bir kardeşten daha önemlidir. Çünkü aynı itikada sahip olmak, aynı inanca sahip olmak Rabbim bu bağlamda bu kardeşlerimizin artmasına nasip etsin. Hmm. Ve kalbi iman nuruyla aydınlattıktan sonra tekrardan cahiliye dönemine dönmekten ve iman nurundan uzaklaşmaktan da cümle ümmeti Muhammed'e muhafaza eylesin Amin. inşallah. Allah razı olsun hocam. Özellikle son zamanlarda çokça duyuyoruz. Rabbim onlara da tekrardan dönüş nasip eylesin. Amin Eski inşallah. günlerine inşallah. Bizleri de son nefesimize kadar imanla yaşasın inşallah. Amin Diyelim. Inşallah. Bu doğal ile birlikte biz ayrı programımızın nihayetine erdiriyoruz. Sizlerle sorularınızı ilmihaletlihaligültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarımıza yine internet takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmekteyle hepiniz Mevla'yı emanet olun. Hoşçakalın efendim.